Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Derginin Spor Köşesi, Efektif Pasa hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu haftaki programımızda geçen hafta bir söyleşisini yayınladığımız Halil İbrahim Dinçdağ ile telefon görüşmesi yapacağız. E, hatırlatalım Halil İbrahim Dinçdağ Trabzon bölgesi hakemlerinden ve kendisi eşcinsel kimliğini açıkladığı gerekçesiyle Hakemlikten uzak tutuluyor. Hakemlik yapmasına izin verilmiyor. Bu konuda kendisinin bir davası da e, sürmekte. Davası geçen hafta salı Hı. günü görüldü. Ve yani... bilirkişi raporunun gerekliliği sebebiyle 19 Şubat'a ertelendi. Bir sonraki dava görüşülecek. Şimdi bu dava ve... E, dava sürecine kadar olacak süreçte, yaşanacak süreçte ve ondan sonraki süreçte neler olabileceği konusunda Halil İbrahim Dinçta'yla bir telefon görüşmesi yapacağız ki şimdi kendisi hattımızda. Merhaba Halil İbrahim Dinçta. Merhaba hocam. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Ee, duruşma geçti ve 19 Şubat'a ertelendi. Ee, bir sonraki haftaya Bir sonraki seneye ertelendi e, davanız. Ee, evet. Bu bekleme sürecinde yani bu kararı bekliyor muydunuz öncelikle onu soralım. Şimdi öncelikle şunu belirteyim, duruşmamız işte dosyamız bilir kişiye gitti, bilir kişinin vereceği hazırlayacağı raporla birlikte 19 Şubat'taki duruşmada. Ee, karar verilmese dahi en azından hani e, son duruşmaya yaklaşmış olacağız diye düşünüyorum ama bu kadar ertelenmesi tabii ki e, belli yüzde açıkçası. Çünkü e, bütün her şey belgeleriyle açık, aleni ortadayken e, duruşmanın bu denli uzatılması, e, bu denli... E, ertelenmesi ve yedinci duruşmaya ertelenmesi. Gerçekten Türkiye'nin yargı sütlanmada adli durumlarda nerede olduğunu gösteriyor. Ne kadar ileride olduğumuzu gösteriyor tabii bu mecazi manada. Şöyle bir şey var bir de şimdi dosyamızda kişiyi Trabzon Hakemler Derneği Başkanı olarak belirtmiştik. Ama Federasyon Avukatı maalesef kabul etmedi, itiraz etti. Çünkü e, ailen ifadesi şuydu avukatlarının. E, biz e, Hakemler Derneği ile son bir yıla yakındır e, mahkemeliyiz, davalıyız. Yani bizim Hakemler Derneği ile husumetimiz var diyor. Yani futbolun aile reisi olan Futbol Federasyonu'nun futbolun yine mihenk taşlarından olan hakemlerle husumetli olduğunu açıklaması işte Türkiye Futbol Federasyonunun ne kadar ayrımcı ne kadar kinci bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Evet yani buradan da federasyon tutumu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, evet. Peki bilir kişinin kim olacağı konusunda bir e, son durum nedir? E, bir talep var sanırım karşı taraftan da e, sizin tarafınızdan da. Valla şöyle söyleyeyim biz. E, Trabzon'daki e, amatör olsun, Trabzon bölgedeki maçları, e, kaç maç olduğunu, bir hakemin e, haftada ve ayda kaç maça çıkabileceğini e, ve bunların ücretlerinin ne olabileceğini en iyi bilecek olan Trabzon Hakemler Derneği'dir. Çünkü e, Bodro'ları, bütün her şeyi onlar hazırlıyor. Ve biz de e, Trabzon Hakemler Dernek Başkanı'nı e, bilirkişi olarak gösterdik. Ama federasyon avukatın itirazı ve hakimin de verdiği kararla birlikte kabul görmedi. Ve federasyon işte e, üniversitede işte spor uzmanı hocalarımız olduğunu falan söylediler. Bunlardan birinin olması gerektiğini söyledi. Aşırıp bakalım dediler. E biz de olur. bizde kendimize göre artık e, yine üniversitelerde öğretim görevlisi olan veya e, hoca olan işte spor uzmanlarından birilerini artık biz de belirleyeceğiz. federasyon da belirleyecek. Ona göre bir karar verilecek. Önümüzdeki duruşmaya da e, bu niticilenmiş olacak zaten. Peki bu süreçte hakemlik yapma imkanınız yok. Hayır e, kesinlikle yani yok. Tabii Peki. ki yok. Çünkü henüz bir karar verilmemiş. Hatta şu anda İstanbul Valiliği İnsan Hakları Komisyonu'na vermiş olduğumuz itiraz dilekçemizin görüşülmesi devam ediyor. Benimle görüştüler. Federasyon'dan, işte Merkez Hakem Kurulu'ndan 3 yöneticiyle daha görüşeceklerdi. Bayrama kadar bu işi halletmeye çalışacaklarını söylemişlerdi. Yani Ay sonunda oradan gelecek raporla birlikte ben Futbol Federasyonu'na tekrardan bir dilekçeyle müracaat edeceğim hakemliğe geri dönmek için. Bakalım ay sonunu bekleyeceğiz bu kararla ilgili. Daha sonraki gelişmelerle beraber takip edelim. Peki e, hakemlik yapamazsınız kararı devam ettiği sürece ve duruşmaya kadar. E, diyelim ki Türkiye'de de hakemlik yapmanız işte yasal yollarla engellendi. Sonrasında e, nasıl çözüm yolları üretmeyi düşünüyorsunuz? Valla şöyle Selim biliyorsunuz e, Türkiye'deki yasal süreci bitirdikten sonra e, direkt AHİM'e gidebiliyordunuz. Ama artık e, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak da başvurabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki yasal süreci bitirdikten sonra e, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız. Ardından e, tabii oradan çıkacak sonuca göre de e, gerekli yine mercilere itirazlarımızı yapacağız. E, ancak hakemlik konusunda bu e, dava haricinde hakemlik konusunda benim yapacak olduğum dilekçede tekrar müracaatımda olumsuz sonuç çıkar veya herhangi bir cevap gelmezse bir ay içerisinde ben zaten dosyalarımız hazır bekliyor kasa yani e, Uyafa'ya e, mahkemesine futbol mahkemesine başvuracağım FIFA ve Uyafa'ya da mektupla itirazlarımızı şikayetlerimizi belirteceğiz e, peki son olarak şöyle toparlayalım e, acaba siz Halil İbrahim Dinçdağ olarak bu davadan istediğiniz sonucu alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Bana inanıyorum. Ee, i̇nanıyorum çünkü e, Haklıyız e, Çünkü biz her şeyi belgeleriyle Beraber sunuyoruz biz belgesiz konuşmuyoruz e, Belgesiz hiçbir şey Yapmıyoruz ama e, tabii Burası e, Türkiye demekten utanıyorum Artık maalesef utanıyorum çünkü hep öyle Söyleniyor işte e, böyle böyle olması Gerekiyor ama burası Türkiye maalesef denmesi beni gerçekten Son derece rahatsız ediyor Ama bu e, dava o e, Söylemi de yıkacak diye düşünüyorum ee, inanıyorum ee, ve bu davada haklı olduğumuzda herkes görecek pekala benden de bir son soru gelsin o zaman diyelim ki Türkiye'de hakemlik yapmanız e, bir şekilde engellendi ve e, bu dava sürecinde de hakemlik yapmanız zaten pek mümkün değil ve bu dava süreçleri de oldukça uzun sürebilir o süre içerisinde hakemlik yapmak için başka bir ülkeye gitme düşünceniz var mı yani böyle bir ee, ben ayrımcılığa uğruyorum ilkemde ve işimi yapamıyorum deyip başka bir ülkede bu işinizi devam ettirme düşünceniz var mı? Valla benim e, her zaman söylüyorum önceliğim e, Türkiye'de bu işi yapmak, hakembliği yapmak ama... Ben buradan bir yıl, bir buçuk yıl önce, bir yıl öncesine kadar bir buçuk yıl olmamıştır ama bir yıl öncesine kadar ben yedi tane Avrupa ülkesi diş işleri bakanlıklarına mektup yazdım. Ama maalesef onlardan da herhangi bir cevap gelmedi. Bu ayırmcuya uğradığıma dair ve kendi ülkelerinde görev yapıp yapamayacağıma dair diş işleri bakanlıklarına mektup yazmıştım. Herhangi bir cevap gelmedi. Ama tabii ki bu dava sürecinde dava sonuçlandığında olumsuz sonuçlandığı takdirde ve bütün yollar bittiği takdirde. E, tabii ki e, yine e, Avrupa'dan e, yine e, müracaatlarım olabilir. E, bu meseleni çok seviyorum, severek de yapıyorum, e, yapacağım. E, onun için e, böyle bir girişim olabilir. Tabii ki bunu da süreç gösterecek. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız çok için. Çok teşekkürler Halil evet, İbrahim. Ben teşekkür de. ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, Sağ olun. kolay gelsin. Sağlınsın de Evet Halil İbrahim Dinciler ile konuştuk ve şimdi de. Çok sıcak bir gündeme geçiyoruz. Tenis turnuvası düzenleniyor. Bir kez daha İstanbul'da Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvasının final şampiyonası yarın itibariyle başlıyor. Evet, bugün bugün basın günü vardı. Dün de kurallar çekildi. Baktığımızda yani sporları yönetilen soruların da içeriği genelde aynıydı. Şayet bu bu turnuva sezon ortasında olsaydı, bunu daha çok önemser miydiniz? Sezon sonu olması itibarıyla çoğu sporcunun da bir bakıma ununu eleyip eleğini asma noktasına gelmesi gerekçesiyle çoğu sporcu buna biraz hafif yan gözle baktığı oluyor bu turnuvaya. Keza geçen sene Sharapova'nın formsuzluk ve sakatlıkla henüz ikinci, ikinci maçın sonrasında turnuvadan çekildiğini hatırlıyoruz ki iyi bir sezon geçiriyordu aslında. Bu senede yeni 8 raket belirlendi. Kadınlar tenisinin en iyi 8 raketi. İstanbul'da kozlarını paylaşacak diyelim. O zaman grupları sayalım. En iyi 8 raketin 2 gruba ayrıldığı gruplar kırmızı ve beyaz olarak belirlendi ve kırmızı grupta Victoria Zerenka, Serena Williams, Angelique Kerber ve Lina mücadele edecek. Beyaz grupta da Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska, Petra Kvitova ve Sara Errani mücadele edecek. Evet. Baktığımız zaman turnuvanın geneline katılan 7 raketin hiçbiri Serena Williams'ı bu sene yenememişti. Ancak bir kişi yendi. O da Sara Errani. Sara Errani de tesadüf eseri Serena Williams'a aynı gruba düştü. Bu da enteresan bir not olarak dikkat çekiyor. Aynı şekilde Lina da bu sene hiç oynamaması gerekçesiyle Serena'ya yenilmedi. Ee, bu o da aynı grupta ve tabii ki dünyanın bir numarası Victoria Zarenka zorlu bir grup olmuş açıkçası buradan baktığımızda. Ya tabii ki her grup zorlu çünkü dünyanın en iyi 8 raketi sonuçta bak bakıyoruz. Ee, ya Serena Williams açıkçası bu sene özellikle yaz sezonunda performansını zirveye çıkarttı. Ee, çok formdaydı. Ee, Fransa Açık'ta ilk turu elemesine rağmen daha sonra Wimbledon'da ve Olimpiyat Oyunlarında çok ciddi sonuçlara elde etti. Ee, Amerika Açık'ta kariyerinin 15. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Ee, ama ondan sonra bir iki aylık e, durgunluk oldu. Yani iki aydır maç yapmıyor Serena Williams. Ve bunun bir formsuzluğu olabileceği hatta kendisine soruldu. Bugün ancak e, öyle bir durumun olmayacağını kendisi hazır olduğunu e, beyan etti açıklamalarında. Bu turnuvanın da en büyük favori bir tanesi kesinlikle Serena Williams. Ve tabii ki dünyanın bir numarası Victoria da çok önemli bir favori var. burada. Bu yıl oynadığı 76 maçın sadece 9'unu kaybetti. Onun, onun da dezavantajı olarak şunu gösterebiliriz. Yorgun. Yani 76 maç hakikaten çok ciddi bir rakam. Evet başarılı bir sezon geçiriyor. Ama yani bu turumu kazanması için motivasyonu var mı onu bilmiyorum açıkçası. Hani geçen sene baktığımızda Petra Kvitováydı kazanan. Çok da beklenmeyen bir isimdi. Bu turuma biraz sürprizlere açık oluyor. Ama birçoğu da aslında formda ve hepsi de gerçekten iyi sezonlar geçirdi bu sezon bu yıl içerisinde. Aynen öyle. Yani bu gruptaki diğer iki rakette işte Sara Errani ve Lina. Hani Lina bir önceki sezon çok daha iyiydi açıkçası ama yine de burada da son sıradan da olsa kendini hmm. buraya atmayı başardı. Sürpriz isim Angelique Kerber sanırım burada. Yani diğer gruba da dönecek olursak gerçekten öyle. Bu yılın flash ismi Angelique Kerber oldu. Kariyerin ilk WTA zaferini bile bu yıl kazandı. Yani kendisi Paris'te ondan önce hiç adı sana duyulmamış bir isimdi. 79 maçta 60 galibiyet. Bu önemli bir rakam. İzlediğiniz Ondan önce 2011 Fransa pardon Amerika açıkta e, kariyerin ilk yarı finalini görmüştü. Ondan önce üçüncü tur yok mesela. Yani böyle bir isim yani sıradan bir isimdi. Bu sene çıktı kendisi e, e, sekizinci, ilk 8'e girmeyi başardı. Bakalım ne yapacak ama çok da favori olduğunu söyleyemeyiz herhalde bu isimlerin arasında. Teklerin ee, dışında çiftler mücadelesi de var. Onları da es geçmeyelim. Sadece isimlerini söyleyelim. Kimler var kimler yok. Ee, Sara Errani ve Roberta Vinci ikilisi. İtalya'yı temsil eden buradalar. Andrea Hl Hlavackova ve Lucy Hradecka Çek Cumhuriyeti'nden buradalar. Lisel Huber, Lisa Raymond geçen senenin şampiyonları Amerika'yı temsil eden buradalar. Ve Rus ikili Maria Kirilenko ve Nadia Petrova da e, turnuva da mücadelerini sürdürecekler. E, yani takvimin maçların hangi gün hangi saatte oynanacağını VTA İstanbul 2012.org sitesinden Takip edebilirsiniz detaylı olarak. Biletler de hala satışta ve çok da pahalı olmadığını belirtelim. Hazırda bayram gelmişken bayramın ikinci, üçüncü veya bayramın hafta sonunda denk gelen günlerinde Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda güzel bir spor günü hafta sonu geçirmeniz mümkün olacak. Yarın kapı açılışı da saat 3'te başlıyor. Hafta içi maçlar 3'te kapı açılışı 1. maç 5'te akşam 10'a 10.30'a kadar sürebiliyor. Cumartesi pazar günleri de maçlar 1'de ve buçukta başlıyor ve akşam yine 12'ye 1'e kadar sürebiliyor. Yani tenisin süresiz bir oyun olduğunu belirtelim. Ee, bu haftaki programı da böyle bitirmiş olalım. O zaman tenisten ve Halil İbrahim Dinçtağ'ın e, Dinçtağ hukuki mücadelesinden bahsettik bu haftaki programda. Hatırlatalım. Ee, önümüzdeki hafta yeni yayın dönemi başlayacak ve yeni yayın dönemiyle birlikte efektif pasta devam ediyor olacak ve ayrıca yeni yayın dönemiyle birlikte efektif pas birinci yılını kutluyor olacak ve bunun e, gerçekleşmesi sebebiyle de sizlere bir kitap hediye etmeyi düşündük bir spor kitabı e, artık futbol ağırlıklı olabilir bu kitap ya da bir basketbol. Ya da bir voleybol da olabilir. Bir spor kitabı olacağından şüpheniz olmasın. E, haftaya nasıl vereceğiz bunu size? Bir soracağımız bir soruyla ve sizin program esnasında telefon açıp vereceğiniz cevapla e, kitabı sizlere iletmeye çalışacağız. O yüzden haftaya yine sizi burada görmeyi isteriz, bekleriz. Ve böylece programın da sonuna gelmiş olduk. Programı takip etmek için twitter.com Taksim Radio adresini kullanmanız mümkündür. Ben Volkanır. Ben Utku. Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.